Herkese merhaba. 94.9 Açık Radyo'da hemzeminde canlı yayında Rauf Kösemen ve Damla Özler ile birliktesiniz. Yayın masamızda ise Feryal Kabil var bugün bizlere destek veriyor. Merhabalar. Bugün hemzeminde önümüzdeki bayram vesilesiyle de e, bayramlarda yükselen bağış kampanyaları üzerine konuşacağız. Ama sadece Türkiye'den örneklerde değil dünyadan örneklerde konuşacağız. Zira bizdeki gibi dünyada da e, dini bayramlar e, ve... Geleneksel, Gene, geleneksel bayramlar, bayramlar e, iyiliğin, hayırseverliğin yükseldiği dönemler ve bu dönemlerde bağış kampanyaları çok fazla görülmeye başlanıyor Üstelik de pek çok bağış kampanyası bu dönemde başlatılıyor da bilinçli olarak Rauf çok güzel bir şey söylemiştin e, Yıl başlarında hediye pazarı büyür, bayramlarda da iyilik pazarı büyür diye Onun üzerine konuşalım mı biraz? Konuşalım aslında bir teknik terimle başlayayım ben buna fırsat iletişimi diyoruz biz bu dönemlerde benzer dönemlerde yapılan iletişime aynı şekilde kadınlar gününde yapılan iletişimde bir tür fırsat iletişimi oluyor orada sosyal iletişim yapıyor olabilirsiniz kadın hakları üzerine çalışıyor olabilirsiniz ya da gay pride döneminde. ...LGBT'yi ile ilgili iletişim yapıyor olabilirsiniz. Ya da ticari olarak bu kitlelere bir şeyler pazarlamak, satmak istediğinizde de yapabilirsiniz. O yüzden buna fırsat iletişimi deniyor şeyde literatürde. Bayramlar özellikle bağış meselesi için, hayırseverlik için bir fırsat penceresi açıyor. Her bağış hayırseverlik anlamına gelmiyor tabii onu söyleyeyim burada ama literatür olarak gelmiyor normalde insanlar hani bağış yaparken kendilerinin bir hayırseverlik yaptığını düşünüyorlar ama burada tabii başka kavramlar da var o yüzden bu literatürde dikkatli olmak gerekiyor yani hayırseverliğin dışında mesela dayanışmacılık diye bir kavram da var sorumluluk diye başka bir kavram daha var. E, bu kavramlar farklı farklı kültürlerde, farklı farklı sosyal gruplarda tezahür ediyor. Ve bu tezahürlerde işte bağış kampanyalarında kişilerin e, bağış yapmasına neden oluyor. Ve daha dikkatli olmalarına neden oluyor. Yine teknik bir açıklamayla devam edeyim. <gülüyor> teknik diyorum ama hani böyle bir mühendislik tekniği değil. E, sosyal bilim e, tekniği üzerinden konuşuyorum. Şimdi iletişimde bizim e, klasik olarak bildiğimiz şey şudur. İnsanlar durduk yere bir konuda iletişime açık hale gelmezler ya da kendiliğinden açık değillerdir. Yani siz otomobil satın almaya niyetlenmemiş bir kişiye otomobil otomobil iletişimi yaptığınız zaman e, onun aklında kalmaz o. Yani e, gazeteye yazılan, iz. yazılan izdir. Gazetelerde her gün otomobil ilanları yayınlanır, ev ilanları yayınlanır, başka bir takım ürünlerin ilanları yayınlanır. İşte bebek besleyici ürünler ya da işte bebek bezleri vesaire gibi şeyler yayınlanır ama ...bebeğiniz varsa bunu görürsünüz... ...olmayan görmez... ...buna maruz kaldığında onu anla, şey yapmaz... ...nasıl denir... ...algılamaz... ...aynı şekilde otomobil almıyorsa da otomobil ilanlarının farkına varmaz... ...bunu şey diye açıklıyoruz... ...ben derslerimde de benzer bir şekilde anlatıyorum... ...işte klasik iletişim teorisinde... ...AYDA vardır... ...Attention, Interest, Desire and Action... ...yani dikkat... ...ilgilenme arzu duyma ve harekete geçme, eyleme geçme diye anlatılır. Ben bunu düzeltirim hep. Bu böyle olmaz derim. Bunların tamamının başına seçici gelecek derim. ...yani bir seçici maruz kalmayla karşı karşıya kalırsınız. Onun arkasından bir seçici dikkatiniz varsa... ...o maruz kalma sizde işlemeye başlar, bir iş şeye dönüşür. Sonra seçici olarak algılarsınız... ...ve yine seçici dikkat, seçici algı... ...seçici eylem gibi bir aşamalardan geçersiniz. Şimdi bayramlar işte bu seçiciliği kışkırtan bir işlev görüyor. Her tarafta etrafınıza baktığınızda gördüğünüz bütün uyarılardan... Bir bayram mesajı alıyorsunuz, iyilik mesajı alıyorsunuz. Bu iyilik mesajı da sizin iyilikle ilgili başka şeylere karşı açık olmanızı sağlıyor. Eğer içinizde iyilik yapmak için ya da dayanışma göstermek için, sorumluluk yerine getirmek için bir istek varsa. İşte bu seçici süzgeçten geçiyor, bu istek o seçici süzgeci oluşturuyor, geçiyor ve size erişiyor oradaki iletişim. Ee, yine orada başka bir e, seçici süzgeç daha var her şeye birden yardım etmiyorsunuz yani kimisi işte bu yardımı yaparken dinsel temalı bir e, vakıfa yardım etmeyi tercih ediyor kim Mehmetçik vakfına kimisi Darüşşafaka'ya kimisi da, e, başka bir yere ama burada da gene bir e, seçici arayış var e, bir süzgeç var e, Aslı olarak ana hatlarıyla bu meselenin üzerinde yükseldiği zemin bu. Biz çoğu zaman bir şeyleri yaparız ama niye yaptığımıza dair kendimizde çeşitli açıklamalarla bunu gösteririz, eyleme geçiririz ama tek tek bireyler olarak değil de bütün toplum nasıl davranıyor, bir sosyal organizma nasıl davranıyor diye sorarsan evet böyle bu anlattığım şekilde bir mekanizmayla davranıyor sosyal organizma. Şimdi birkaç tane bu seçici algının üzerinde yükselen bu türden bayram dönemlerinde yapılmış kampanya üzerine konuşacağız. Ondan sonra da aslında bu seçici algıyı yaratabilecek enteresan bir örnek üzerinden de konuşacağız ama onu sona saklayalım. Şimdi özellikle bu tür dönemlerdeki bağış kampanyası iletişimlerine baktığımız zaman yurt dışında ve yine özellikle diyeceğim ama Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'dan oluşan tırnak içindeki batı dünyasında... ...her konu üzerine... ...bağış kampanyaları görüyoruz... ...o kadar çok ki... ...içlerinden iyi örnekleri... ...ya da işte bu olmamış dediğimiz örnekleri seçiyoruz... ...Türkiye'de bayram dönemlerindeki... ...kampanyalara baktığımızda da... ...doğal olarak buradaki gelenekten de yükselen... ...kurban bağışları üzerine yoğunlaşan... ...kampanyalar var... ...kurban bağışları dışında bir kampanya çok fazla görmüyoruz... Burada, ...göremiyoruz... Evet, ...burada bir araya gireyim... ...kurban bağışları falan diye konuşmaya başlıyoruz... ...ama devamı tümüyle kurban bağışları Değil, üzerinden evet. gitmeyecek... Lakin klasik müzik severler varsa bu programı dinlesinler. Çünkü bu sefer ilginç bir şekilde bir klasik müzik şarkısı e, parçası çalacağız. Arada yani e, o da... E, Kaçırmayalım dinleyiciyi. <gülüyor> <gülüyor> kaçırmayın o charity yani bağışçılık, hayırseverlik e, meselesinin ilklerinden birini çalacağız örnek <gülüyor> olarak. E, kampanyalar çok çeşitli dedik yurt dışında oradan başlayalım istersen e, UNICEF'in e, iki tane bağış kampanyasından bahsedeceğiz e, Aslında bunların ikisi de aynı mesajı veriyor biri UNICEF İsviçre tarafından yapılan diğeri de UNICEF Britanya tarafından yapılan kampanyalar e, Britanya bir basılı ilan kampanyası yapmış ve orada kocaman harflerle şöyle diyor Bizi Facebook'ta beğenin ve biz hiçbir çocuğu aşılamayalım Arından da diyor ki beğeniler güzeldir ama para etmez. Aşı para gerektirir. O yüzden bağış yapın. İsviçre'de bunun e, filmini yapmış. E, bir çocuk e, Ahmet konuşuyor. 10 yaşındayım. Erkek kardeşim var. Annem çiçek hastalığından öldü. E, şu anda UNICEF İsviçre'nin işte 120 küsur bin tane beğenisi var. 200 bin olunca her şey güzel olacak galiba <gülüyor> diyor. Arkasından da dış ses geliyor. Beğeniler para etmez, hayat kurtarmaz. ...hayatı para kurtarır, bize bağış yapın diyor. Çok doğrudan söylüyor söylemek istediğini. Bu kampanyayla başlayalım mı? Ee, başlayalım ama söyleyecek bir şey yok. Kampanya söyleyeceği şeyleri kendisi çok güçlü bir şekilde söylemiş... ...burada çarpıcı bir gerçek var... ...hakikaten beğeniler para etmiyor... ...üstelik bu gerçeği de insanlar birbirlerine de söylüyorlar... ...yani ne yapıyorsun ki işte sadece beğeniyorsun... ...falan lafı... ...gittikçe daha sık duyduğumuz bir şey... ...sosyal medya aktivizmi, klikizm... ...kliktivizm falan diye geçen... ...kavramlar olarak geçiyor... ...burada hesaplaşmış aslında kliktivizmle... ...doğrudan doğruya... ...biraz şey diyor yani... Hani ...oturduğun yerden yaptığın şeyler... ...güzel de onlar bizim işimizi... ...daha iyi yapmamızı sağlamıyor... Ee, ...o zaman bir adım öteye geç diyor. Şimdi bunu... Sadece... Pamuk Eller Cebe aslında tam kampanyanın başlığı buymuş. <gülüyor> evet güzel. Türkçeye böyle çevirebiliriz. <gülüyor> Pamuk Eller Beğenlere değil Cebe şeklinde. Ee, aslında burada... E, ...şimdi haksızlık etmemek lazım. Sadece kinaye üzerinden konuşuyoruz ama... ...yani hakikaten insanlara bunu söylediğinizde... ...önemli bir grup insan da... ...ya evet ben böyle değil de şöyle yapmalıyım diye... ...bir karar değişikliği evet. de yapıyor. Yani bir... ...orada beğeneyim de aman... E, ...beğendiğimde her şey düzelecek zaten... beğenim de para vermemiş olayım falan... ...diye yapmıyor insanların önemli bir kısmı bunu... ...o yüzden bu bir e, fırsat... ...hem sosyal medyada karşısına çıkıyor zaten insanların... ...hani bizi çok beğendiğinizde... E, ...bir insan kurtulmayacak... ...ama e, bağış yaparsanız... ...kurtulacak soru şeyi... Zaten iki vaadi. kampanyada çok basit bir şey söylüyor... ...yani bana para ver demiyor aşı al diyor... ...ve iki kampanyanın da talebi... ...bir çiçek aşısı kadar bedel... Evet bu zaten birazdan konuşacağımız kampanyalardan birinde de var ve çok fazla e, bir süredir e, kullanılan bir şey. Yıllarca bunu söyledik. E, anlattık. Dilimizde tüy bitti. Yani siz e, topladığınız bağış miktarını serbest bırakmayın. İstediğin kadar ver demeyin. Bir şeye atayın. Bir e, ihtiyacı atayın. Bununla bir kalem alınıyor. Bununla bir çocuğun kırtasiye ihtiyaçları karşılanıyor. Bununla bir kadın e, işte yasa dışı ...koşullarda kürtaj olmaktan kurtuluyor falan deyin. Yani bunu dediğinizde o zaman o paranın bir cisme e, o, bürünmesini sağlayacaksınız diye anlatıyorduk yıllarca. Yani 10 yıl öncesinin meselesidir e, bu biz anlattığımız. Şimdi onu her yerde görüyoruz. Yani sonunda e, hakikaten herkes bunu fark etti. E, biz yok. anlattık diye değil. Hani bu genel bir eğilim de böyle ama... Yurt dışındaki bir örnekten başlayacağız ama aynı örneği Türkiye'deki kampanyalarda da görmek mümkün. E, Many Hopsun, e, 2007 yılında kurulan e, pek çok umut diye tercüme edebileceğimiz bir vakıf. Bu vakfın e, asıl amacı da Kenya'da sürdürülebilir toplulukların güçlenmesine yardım etmek. Ve daha çok eğitim alanında çalışıyorlar. Onlar kampanyalarını <gülüyor> biraz önce söylediğimiz gibi her bağış miktarını bir yaşamdan bir şey atayarak koymuşlar. Örneğin 17 dolar veriyorsun... E, bir çocuğun dört gün boyunca eğitimi demiş ona. Onu satın almak istersen onu satın alabiliyorsun. İşte bir aylık eğitimi, bir haftalık eğitim bedeli, bir tane e, yatak bazası, işte dört tane e, sineklik gibi devam ediyor. Bütün ihtiyaçları böyle kategorilendirmiş. Aynı şeyi e, buradaki bir takım kurban bağışı kampanyalarında da ama yıl boyunca devam eden bağış kampanyalarında da görüyoruz. Yani yardım edin bir çocuğun işte... Bir mont, bir bot, bir e, kazaktan evet. oluşan paket. Şu kadar, şu şu kadar denen hemen, kampanyalar görüyoruz. Hemen araya reklam alayım. E, iki tane derneği konuk etmiştik. Biri Sayende Derneği'ydi. Evet. Sayende diye webten arayabilir e, şeylerimiz. İkincisi de Bütün Çocuklar Bizim Derneği'ydi. Yine aynı şekilde arayabilir dinleyicilerimiz. Bu iki şey de e, ne denir? E, dernekler de burada ağırladığımız. İkisi de benzer şekillerde işte... Giyisi bedeli ya da e, kırtasiye bedeli gibi bedellendirerek bağış topluyorlar. Fırsat bu fırsattır. E, dinlerken hemen bir eliniz giderse e, çok faydası dokunur. Daha fazla derneği ağırlayıp daha fazlasına da bağış talebinde bulunacağız inşallah. Evet, günlerde. Bu türden bağış kampanyaları yapan muhafazakar dernekler de var. E, pek çok örneklerini e, İstanbul içerisinde, pek çok billboardda vesaire de görebiliyoruz. E, Türkiye'de epey bir dernek oldu böyle. Şuradan... Şuraya... <gülüyor> Şurayı da bir... diyecektim ama <gülüyor> atlamadan hemen bir önceki ne kampanya olacak. ile ilgili bir şeyler söyleyeyim. Burada ilginç bir şey var. Biraz detaya girmek e, olacak ama ...bütün rakamlar küsuratlı farkındaysan... ...83 dolar, 17 dolar, 6 dolar... ...falan evet. gibi küsuratlı rakamlar... ...şimdi bu şunu sağlıyor... ...sizin hayatınız da böyle küsuratlı rakamlarla gidiyor... ...yani siz bir ekmeğe... ...işte bir buçuk lira veriyorsunuz... ...ya da bir otobüse iki kırk lira veriyorsunuz... ...dolayısıyla kıyaslamayı çok kolaylaştırıyor... ...yani ben bir paket sigara içmeyeyim... ...şuraya vereyim bu parayı diyebilecek... ...bir kıyas noktası size koyuyor... ...bir şeyden vazgeçerek bir şeyi alabilme... ...şansı veriyor... ...o yüzden ilginç... ...bu kadar bu kampanyada başka hiçbir yerde görmediğim kadar küsuratlı rakam ve çok fazla seçenek vardı. Bu aynı zamanda şöyle bir şey de getiriyor. Küsuratsız yuvarlanmış rakamlar genelde insanlarda bir net olmama duygusu uyandırıyor. Bak, küsuratlı rakamlar evet gerçekten bir bazanın fiyatını istiyorlar bende duygusu uyandırıyor. Evet. Oradan da başka bir noktaya atlayalım. Yine hem dünyadan hem Türkiye'den konuşacağımız bir şey... Bir yandan da bu bağışların şeffaflığı ve derneklerin hesap verilebilirliği çok önemli noktalar ve pek çok vakıf ve dernek de bu hesap verilebilirliği önemli bir şey olarak görmeye başladı son zamanlarda. Ta 1994'ten bir örnek vereceğim, Francis Laxton e, vakfı ki onlar AIDS ile savaşta bilimsel ilerlemelerin sağlanması amacı güden bir vakıf, onlar bağışlarını ta 94 yılında bir internet sitesi ile duyurmuşlar ve Orada bir sekme açmışlar bağışım nereye gidiyor diye merak mı ediyorsun diye tıkladığın zaman e, araştırma laboratuvarlarından canlı görüntüleri izleyebiliyorsunuz. Bu o dönem için zaten hem çok ilerici bir yaklaşım hem de bir yandan gerçekten ben buna bağış yaptım duygusunu uyandırıyor. Müthiş bir internetleri varmış o dönemde demek ki Türkiye'yi düşünemiyorum. Tam olarak 94'de. dönemsel olarak <gülüyor> yayın yaptıklarını düşünüyorum. Bunun karşılığı Türkiye'de bu yıl enteresan bir şekilde oldu. Can Suyu Derneği kurban bağışları için bir ilan kampanyası yaptı. Billboard'larda görmüş olabilirsiniz outdoor malzemelerde. Kurbanını izle yani bağış yaptığın zaman kurbanını izleyebilirsin diye ben ilk gördüğümde aklıma şey gelmişti Kurbanı derken, kurban, kurban eti dağıtılırken e, sonuçta yardım ettiğiniz insanları da göreceksiniz ve takip edebileceksiniz gibi bir şeydi fakat doğrudan kesim anını gösteriyorlar canlı videolarda bunun üzerine ne diyeceksiniz diye topu sana atıp koşarak kaçıyorum. <gülüyor> Ee, bir şey demeyelim bunun üzerine çünkü hani e, böyle bir şeyin bir e, hayvanı e, inançları gereği de olsa e, öldürmenin herkes tarafından erişilep seyredilebilir bir şekilde yayınlanması kabul edilebilir bir şey değil elbette. Ee, ama alternatif de iyi bir yandan hesap verebilir olmayı evet, ama alternatif, şey alternatif ama... olarak işte şeyi e, kurbanın eğer kesildikten sonra bir dağıtım oluyorsa o dağıtım e, meselesini göstermelerini onlara e, önerebiliriz. Evet. Bir müzik arası verelim bu bu kasvetli şeyin şeyden arkasında. sonra senin de çok heyecanlandığın, benim de çok heyecanlandığım bir hikaye anlatacağız dinleyicilerimize şu anda hemzeminde sık sık hayır için yapılan plaklardan ve konserlerden ve burada toplanan bağışlardan bahsediyorduk bunların en erken örneklerinden birine rast geldik 1838 yılında Listen Evi Buda, Budapeşte de yani e, vatanı Bud Budapeşte'yi büyük bir sel basıyor. Francis, <gülüyor> Francis evet ondan <gülüyor> bahsediyoruz ve e, şehrin neredeyse dörtte birini e, yok ediyor bu sel baskını. İnsanlar zor durumdalar. Lisemen bir açıklama yapıyor. Diyor ki ben çok etkilendim. O yüzden de ...7-8 tane konser yapacağım ve e, gelirini bağışlayacağım. Böylelikle şehrin kurtulmasına yardım edeceğim. Vatansever duygularım pekişti bu şeyden sonra diyor. Herkes alkışlıyor listesi. 8 tane konser yapılıyor. Ve bu konserde o güne kadar tek bir kaynaktan gelebilecek olan... ...en büyük bağış parası toplanmış oluyor. 24000 bin gulden. Bu konserde dediğin 8 konserin toplamında. <gülüyor> evet, 8 konser serisinde. Fakat sonradan ortaya çıkıyor ki... E, anla yapılan anlaşmalarda list sadece ilkini bağış kampanyası için vermiş 1400gülden e, geri kalan para lise gitmiş aynı zamanda övgüleri de almış e, ve ve ...toplanabilecek paranın çok altında bir para yardım olarak gitmiş. Ünlü mamulunuzu dikkatli kullanın diyoruz sivil toplum kuruluşlarına ama, burada. Ama. Bir, bir yandan öyle ama diğer taraftan da tarihin ilk yapılandırılmış ve kitle iletişimiyle duyurusu yapılmış... E, ...şeyinden söz ediyorsun, evet. e, konser, e, yardım konserinden söz ediyorsun. Bence önemli yani. Tabii bu, bu arada sonradan ortaya çıkan gerçeklerden biri de şu... E, Liz zaten e, Avusturya konserleri serisini bir süredir planlıyormuş... E Fırsat değil, iletişimini e, sivil toplum ya da yardım kuruluşları değil list yapmış oldu burada diyelim evet. e, listen bir şarkı çalacağız e, hatta duruma da uygun olsun diye e, Mefis valslerinin ilkini çalalım dedik <gülüyor> şeytan valsleri ondan sonra hemzeminde yine birlikteyiz. 94.9 Açık Radyo'da hem zeminde canlı yayında Rauf Kösemen ve Damla Özler'le berabersiniz. E, Feryal Kabil yayın masamızda e, kısacık dinledik ama e, isteyen dinleyicilerimiz daha uzunlu dinleyebilirler. E, herhalde. Maksat zaten <gülüyor> listten söz etmiş olmaktı. <gülüyor> Tarihin ilk e, yardım konseri. <gülüyor> Ee, bayram kampan kampanyaları demiş, tarihin ilk biraz iddialı olabilir. Şimdi öyle, çok ben, tarihçi ben... dinleyicimiz var korktum. Ee, erken Doğru. dönem örneklerinden biri diyerek. Doğru, biraz fazla attım, kusura bakmayın. <gülüyor> ee, bağış kampanyaları ve özellikle bayram dönemlerindeki bağış kampanyalarından konuşuyorsak, Türkiye'de özellikle bu kampanyalarda en çok sesini duyduğumuz kurum Kızılay oluyor. Kızılay'ın iki hattan giden bağış kampanyaları var. Bunlardan bir tanesi kan bağışı kampanyaları. Onu hem yurt dışı örnekleriyle hem yurt içi örnekleriyle konuşacağız. E, hem de e, bir de bu yıl Ramazan ayında yaptığı bağış kampanyası vardı. Kızılay'ın bu kampanyanın asıl görselini e, bir Kızılay e, konserve kutusu. Tutan el ve üzerinde Ramazan'ın bereketi bütün yıl sürsün diyen bir şeyle gördük. Bu aslında sadece Ramazan'da değil, bayramda değil, bütün yıl boyunca bağış yapmayı teşvik eden bir söylemdi. Filmi ise daha şey sıcak aile duygusu olan, küçük bir kız kendi evinde dolaşıyor, bir tane koli almış. İşte oyuncaklarından birini seçiyor, koyuyor. Gidiyor masadaki bir elmayı seçiyor, koyuyor. Dış ses de bu arada bize şey söylüyor, büyük olmak zorunda değil, gönlünüzden kopan bizim için makbuldur diyor. Öyle bir koli hazırlıyor ve ondan sonra o kolinin onun yaşlarında başka bir kız çocuğunun evine teslimini görüyoruz. Yine aynı sözöbeyle bitiyordu zaten. Ramazanın bereketi bütün yıl sürsün. Ee, bağış kampanyalarınızı bekliyoruz diyen. Ee, burada evet e, bir de şöyle bir şey de var tabii. Bu, Kızılay Kurban Bayramı'nda e, şeyler e, bağışlar topluyor. Kurban bağışları alıyor, kesiyor ya da doğrudan doğruya bağış alıyor. Bunları da Kavurma konserveleri haline getiriyor ve bütün yıl boyunca ihtiyaç olanlara dağıtıyor yani oradaki konserve sadece bir şey değil bir evet. aforizma ya da bir sembolden ibaret metafordan ibaret değil gerçekten de böyle yapıyor çünkü çok büyük bağış oluyor yani onu saklamak da onun yükümlülüğü bir anlamda. E, ve kan bağışı kampanyaları. Kızılay'ın çok ilginç kan bağışı kampanyalarını gördük. Bir tanesi de senin özellikle beğendiğin kampanyalardan evet, bir ben, tanesi. Evet ben, ben son dönemde e, Türkiye'de yapılmış e, kampanya e, sosyal kampanyalardan, sosyal filmlerden diyeyim en e, iyilerinden biri olduğunu hatta en iyisi olduğunu düşünüyorum. E, o birisinin abisi, o birisinin babası diye giden bir şey insanları gösteriyor ve gösterdiği insanların üzerine o birisinin abisi diye yazıyor ama abisi yazısından diğer harfler kayboluyor A ve B harfi kalıyor babası yazısından B harfi O yazısından işte sıfır A harfi gibi farklı farklı şeyler harfler kalıyor geriye ve bunlar kan gruplarını oluşturuyorlar işte A, RH pozitif, negatif gibi yazılar geliyor ee, o sizin vereceğiniz kanlarla birisinin abisi gibi da birisinin babası kurtulacak demiş oluyor bize son derece yaratıcı buldum ee, akıllıca e, kan grubu denilen şeyin aslında bir insan olduğunu yani senin kan vererek sadece bir torbaya bir şey bir sıvı vücut sıvısı doldurmadığını sana hatırlatan son derece güçlü yerinde bir kampanya olduğunu düşünüyorum. E Kamboyaşı kampanyaları içinde hem yurt dışında Ellerine hem, hem burada yaptıysa. evet çok iyi örnekler var. Yurtdışından da bir örnek üzerinden konuşalım. Benzer bir duygu üzerinden hareket ediyor ama o daha çok görsele dayanan metin performansından ziyade tasarım performansına dayanan bir kampanya. İnsan suratları görüyoruz. ...beyaz ya da siyah... ...farklı ırklardan insanlar... ...ama yüzlerine kanla... ...bir başkasının da portresi çizilmiş... ...kan <gülüyor> rengiyle ve... ...bir başkasının hayatı senin bedeninde... ...diyor. Anlatmak zor... ...böyle bir kampanya ama şöyle bir... E, ...hayal edebilirsiniz... Sanki yüzünüze düşen bir gölgeyle yüzünüzün bir yarısında başka bir insan varmış gibi e, gösteriyor. İşte ağzın bir kısmını kullanıyor, gözün birini kullanıyor, kaşın burnun bir kısmını kullanıyor falan. Böylece bir yandan profilden bir insan görüyor gibi oluyorsunuz ama bunu bir yüzün üstünde yapıyor. E, dolayısıyla evet e, son derece güçlü, durdurucu etkisi yüksek. E, ne söylüyor bu diye merak ettirecek bir iş. Birkaç örnek üzerinden konuştuk. Aslında daha çok var ama daha çok hemzeminde yapacağız diye umuyoruz. Bugünlük hemzeminden hoşçakalın diyeceğiz. Açık Radyo 94.9'da Rauf Kösemem ve Damla Özler'le beraberdiğiniz canlı yayındaydık. Feryal Kabil bizlere destek verdi yayın masasında. Hepinize iyi bayramlar diliyoruz. Hepinize iyi bayramlar, iyi tatiller, iyi dinlenmeler. Bir sonraki hemzeminde salı günü görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.